Allahum mağfirli eti ve cehli. Allah'ım, hatamı ve cehaletimi bağışla. Ve israfi fi emri. İşimde yapmış olduğum israfımı bağışla. Ve sen onları benden çok daha iyi bilmektesin. Allahum mağfirli ciddi ve hezli. Ya Rabbi ciddi olduğum zaman ve şaka yaptığım zaman da beni bağışla. Olur ki hem ciddi olarak hem de şaka olarak bir günah işlemişsem beni bağışla. Vaha tayi ve amdi. Hata olarak ya da kasıtlı olarak bir günah işlemişsem de beni bağışla. Ve kullu zalika indi. Bunların hepsi bende mevcut ya Rabbi. Allahum mağfirli ma kademtu ve Ya Rabbi öne geçirdiğim ya da daha önce yapmış olduğum günahlarımı da bağışla. Oma asrar tu ome O günahlardan hangisini gizlemişsem ya da hangisini alani olarak açıktan yapmışsam bağışla. Ome ante alamu bihi minni. Muhakkak ki sen onların hepsini benden çok daha iyi bilirsin. Antel muqaddim ve antel Sen muqaddimsin, sen muakhirsin. Yani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 Esrardu ve esrertu ve ma a'lentu gizli veya açık olarak ne kadar günah işlemişsem beni bağışla ve ma asraftu ve ma enta a'lemu bihi minni ne kadar israfım varsa beni bağışla çünkü sen onları benden çok daha iyi bilensin entel mu'akkem ve entel mu'ahhir sen dilediğini öne alan dilediğini arkaya atansın ilahe illa ent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 Anta qayyimus-semawati vel-ardi ve men fehin. Ya Rabbi hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin yönetensin, ayakta tutansın. Ve lekel hamd, hamd sanadır. Leke mulku's-semawati vel-ardi ve men Göklerde ve yerde ve ikisi arasındakilerin mülkü senindir ya Rabbi. Ve lekel hamd, sanadır. Övgü sanadır. Anta nuru's-semawati vel-ard. Sen göklerin ve yerin nurusun. Welikel hamd ya Rabbi hamd övgü sanadır. Enta malikus semawati vel ard. Göklerin ve yerin meliki sensin. Hükümdarı sensin. Welikel hamd ya Rabbi hamd sanadır, övgü sanadır. Entel hak. Sen haksın. Ve va'dukel hak. Senin vaadin haktır. Ve liqa'uk hak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 ya Rabbi sana teslim oldum. Ve bike ya Rabbi sana iman ettim. Ve aleyke tevekkelt, sana tevekkül ettim. Ve ileyke aneptu, tövbe edip sana döndüm ya Rabbi. Ve bike khasemtu, senin için münakaşa ettim. Ve ileyke hakemtu, sana muhakeme oldum. Faghfirli. Ma kattem tuma akhhert öne aldığım ya da geciktirdiğim ne kadar günahım varsa beni bağışla. Ve ma asrantu ve ma ne kadar gizlemiş olduğum ve ne kadar açığa vurduğum günahım varsa beni bağışla. Entel muqaddim ve entel muahhir. Sen muqaddimsin. Dilediğini öne alırsın, dilediğini derecesini yükseltirsin. Ve entel muahhir dilediğini de zelir kılarsın. Geriye bırakırsın.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 Allah Azze ve Celle dilediği kullarını rahmetiyle, ile ve fazlıyla, keremiyle dilediğinden üstün kılar. Dilediğini de aşağı kılar. Bu Rabbimin dilemesidir. Rabbim dilediğini aziz, dilediğini de velil karar. Allah subhanahu ve teala. Biraz önce dediğimiz gibi kardeşlerim bu üç hadiste de geldiği gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam günahlarının tamamından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 ya muqallibal kulub sabbit kulubana ala dinik. ey kalpleri evirip çeviren Rabbim bizim kalbimizi dininde sabit kıl <gülüyor> vel mizan bi yedi rrahman azza mizan yarın kıyamet kuru, kıyamet günü kurulacak terazi ancak ve ancak Allah'ın elindedir yahfiduhu ve yerfahu gibi kaldırır ya da o terazi ne yapar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 fes te't'imuni öyleyse benden yemek isteyin ki ben de sizi doyrayım diyor Allah azze ve celle ya ibadi kullukum arun illa men ey kullarım hepiniz çıplaksınız benim giydirdiklerim müstesna diyor fes öyleyse benden giyinme talep edin ki ben de sizi giydireyim ya ibadi innakum kum bil leyli ve'n nahar Ey kullarım! Sizler gece gündüz hep günah işliyorsunuz. Hata ediyorsunuz. وَاَنَا اَغْفِرُوا الظُّنُوبَ جَمِيعًا Ben ise bütün günahları bağışlarım diyor. فَاسْتَغْفِرُونِي lakum. لَكُمْ Öyleyse benden bağışlanma dileyin ki sizi bağışlayayım diyor Allah Azze ve Celle sahih-i müslimde gelen rivayette. Evet kardeşlerim.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 ve ardı sema'i vel Rabbinizden diyor bir mağfirete koşun ve onun cennetine o öyle bir cennettir ki onun genişliği gökle yerin genişliği kadardır. O adetu lillezina amanu billahi Bu cennet Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmıştır. Zelika <Sessizlik> fadlullah yu'tihi men yasha Bu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 كُلَّ رَنْدَنَا إِلَهَا اللَّهُمَّ آمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبِ إِلَيْكَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ